Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Sır saklamamak. İnsanların sırrını ifşa edip açığa çıkarmak, mahremlerini şurada burada söylemek dilin afetlerinden biridir. Veya sen böyle söylememiş miydin? diyerek, kişinin bir sözünü başa kakmak, gizli kalmak şartıyla, birinin, birine bir şey söylemesi, kıymetli bir eşyanın, emanet olarak bırakılması gibidir. Bu sözün, emanet gibi saklanıp korunması, sağda solda dolaştırılmaması lazımdır. Saklı kalsın diye emanet edilen söz, başkasına söylense, emanete hıyanet edilmiş demektir. Bunu yapan, hain durumuna düşer. Halbuki müminin mümine hıyaneti haramdır. Emanete hıyanet etmek, münafıklığın alametlerindendir. O halde birinin gizli bir sözünü, başkasına iletmek haramdır. İyilerin kalpleri, sırların kabridir. Özü sözü doğru kimselerin kalpleri, sırların saklandığı emin yerlerdir. Mezarlarda ölülerin saklandığı gibi müminler de gönüllerinde kendilerine emanet edilen sırları gizlemelidir. Bir mümin diğer müminin sırrını gizlemez bunu her tarafta konuşursa haram işleyerek Allah'ın gazabına müstehak olur. Dikkat et sana verilen sırrı söylendiği yerde unutmalısın. Hatta sırrı söyleyen kişiye bile bundan bahsetmek doğru değildir. Bu manada yukarıda bir hadisi şerif gelmişti. Bunu hatırlamakta fayda vardır. Müminlerin sırlarını canları pahasına açıklamayan erenler nefsi emmareden kurtulmuşlardır. Bunlar cehennemden kurtulup cennette sevgilinin karşısında hayranlıkla duracaklar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ahrarlar ağza dolup hürlüğe kavuşanlar demiştir. Ahrarın manası ağza dolup hürlüğe ermek demektir. Ama günümüzde öyle erkekler var ki kadınlardan beterdir. Ey asis! Canını nefsten kurtarıp onu hürleştirmek istiyorsan duyduğun sözleri ve sırları iyi sakla. Bunları kimseye söyleme, vaktini susmakla geçir veya tesbih, tehlil ve istiğfarla. Cennet veya cehenneme girmeye sebep kişinin uzuvlarıdır. İnsanda yedi uzuv vardır, her bir uzvunda iki yüzü. Bir yüzüyle nefsani, cismani, dünyevi ve şeytanidir, cehenneme götürür. Diğer yüzüyle ruhani, rahmani ve akli olup cennete taşır. Öyleyse bu yedi uzvu bahsedilen bela ve musibetlerden korumak gerekir ki, şeytanla azıp seni cehenneme götürmesinler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başınızı ve çevresindekileri, midenizi ve çevresindekileri koruyun buyurur. ''Başınızı ve çevresindekileri koruyun.'' buyurması, ''Allah'tan başkasına baş eğip, secde etmekten sakının.'' manasına geliyor. Zira, baş eğip secde etmek iki türlüdür. Biri, Allah'a ibadet maksadıyla yapılır. Diğeri, rızık veya dünyalık kazançlar için insanların önünde dilenirken, rızık adına baş eğmekte, Allah'tan başkasına secde etmek anlamına gelir.'' Hem rızkımı yiyip içersin, hem başkasının önünde eğilirsin. Sözünde buna işaret vardır. Bir de nefsin hoşlandığı, batıl ve boş şeylere baş koymak vardır ki bu haramdır. Başın çevresinde olanlar, göz, kulak, burun ve ağız gibi uzuvlardır. Midenin çevresinde olanlarsa, el, ayak ve neslin üremesine yarayan organlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi uzvun korunmasına emir buyurmaktadır. Yedi uzvun her biri için yapılması zor ameller vardır. Bunları yapmak yiğitlik gerektirir. Her neyse biz birinin sırrını ifşa etmemekten bahsediyorduk. Müminin sırrını düşmana söylemek haramdır. Gerçi şimdilerde haramdan sakınan kişi az bulunur. Bu sebeple herkes sırrını kendisi saklamalıdır.